<gülüyor> Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bir süredir, yaklaşık 45 dakikadır Evren Başbuğ'la <gülüyor> İzmir'de, Kordon'da gün batışınız, ben sırtımı alarak, o da gün batımı manzarasına doğru bakarak e, geçiriyoruz. E, İzmir'deyim, e, Evren Başbuğ'yla beraber bugünkü programı yapıyoruz. Merhaba Evren.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 ee, burası 2002-2003 yıllarımızı zannedersem 2003 yılında e, Ege Üniversitesi'nin arkeolog yardımcı doçent Zafer Derin tarafından keşfedilen bir höyük. Ee, önemi şu aslında İzmir'in tarihini 2-3 bin yıl kadar daha geriye atması e, önemli. E,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 İşte belediye biraz arka çıkıyor. Pornova Belediyesi. Ve 2010 yılında bir yarışma açıyorlar. Biz de o zamanlar İzmir'de olan Ramazan Avcı, Sedenci Nasal Avcı, SCRA Mimarlık şu an Ankara'dalar. Onlarla beraber, kardeşimle beraber aynı zamanda 4 kişi, Umut bu yarışmaya proje gönderiyoruz. Ve birinci oluyoruz. Daha sonrasında iç beklenmedik şekilde işler çok hızlı ilerliyor. Yani Tabii daha yani o, o gerçekten öyle evet, bir yani... normalde bir yarışmadan sonra bütün o süreçlerin sonlanması çok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 Agora'dan falan da çok daha evet. eskiye giden bir yerleşme olması. Aslında bir şehrin tarihsel çerçevesini nereye oturttuğunuzla ilişkili olarak değişen bir öneme sahip. hani evet. Bir yandan baktığınızda oradakiler ilk İzmir'liler oluyor. Evet. Orası aslında otoyolun, otoyol biçmiş orayı. Böyle bir üçlü yerleşmiş yapıya sahip. Yani üç ayrı höyük gibi duruyor ama e, büyük ihtimalle onlar birbiriyle ilişkisi olan yerleşmelerdi. Bir tanesi e, şu an kazının yapıldığı yer bizim e, yapının yan parselinde kazısı süren e, Yeşilova höyüğü. E, bir diğeri otoyolun öbür tarafında e, Kalmış durumda. Hemen Forum Bornova'ya girerken Hı. yanda üstü kapatılmış şekilde. Orada da kazı devam ediyor. Yani aslında şey çok ilginç tabi. Yani bütün hafta sonu şehir şehir şehir insanların aktığı bir, bir, bir odakta yer. böyle bir evet. yer var ve kimse farkında değil. Yani bir yandan da hani Zafer Bey'in de öne ayak olduğu mesele bunun çabası birazda. Bir biraz yandan da. doğrusu tabi yeni alışveriş merkezleri ve az katlı konut projeleriyle falan evet, da. Yani, baskı altında evet, bir yer.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 beklentinin yüksek olduğu bir durumda hem kendimiz off kalmayalım hem de sonuç herkesi tatmin etsin diye düşünerek bu işin inşaat aşamasında biraz daha geleceğini düşünerek sergilemenin nasıl olacağı yeni oluşan bir kurumun kurum kimliğinin nasıl yaratılacağı ve bunun bilinilirliğinin yani hem İzmir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 şey bu. Nasıl diyeyim? Biz kendi çabalarımızla yaptık. Yani kimsenin bunlardan haberi yoktu. Yani Bornova Belediyesi aslında müzecilik alanında çok şeye sahip, geçmişe sahip. Yani kent içinde senin de bildiğin birçok müzeleri var. Fakat hani bu böyle daha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 Sistemleriyle ilgilenen uzmanların, aydınlatma uzmanlarının, makine mühendislerinin, elektrik mühendislerinin katılarak yaratacağımız bir kolektif bir çalışma ile ortaya çıkması gereken bir durum olduğuna ikna ettik. Ve şu an o çalışmayı da yürütüyoruz aslında. Bir yandan işimizin yoğunluğu oradan geliyor. Her gün şantiyedeki imalatları denetliyoruz neredeyse. Oradan imalatla ilgili sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan da alttan alttan bu şeyi yürütüyoruz. Hani bina müteahhit teslim ettikten sonra boş bir şekilde teslim edecek binayı ve biz içinde neyin nasıl sergileneceğiyle ilgili bir öngörümüz olması gerekiyor. Hatta şimdi üstlendiğimiz iş hmm. dolayısıyla da bir projemiz ve teknik şartnamemiz olması yani burayı gerekiyor. Burayı bir binadan ziyaretçi merkezi haline getirecek olan evet, aynen öyle. Çünkü <gülüyor> kanını, buradaki, kanını vereceksiniz. Evet. Yani. Sıkıntı şu oldu. Bu e, yarışma sırasında envanter belli değildi. Ee, kazı daha devam, da, kazı ediyordu. devam ediyordu. Ee, her sene tabii başka başka şeyler çıkıyor ve aslında çok yaşayan bir kazıya müze yapmak da Değil oldukça mi? problemli bir durum. Şimdi biz onları çözmeye çalışıyoruz. Yani Zafer Bey bir envanter çıkardı.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 ee, evren başbuğu ve ekibinin e, örgütlediği bir durum var ortada. Ee, sadece bir bina yapılmıyor. O binanın daha sonra nasıl işleyeceğine dair de e, arama toplantıları yapılıyor. Ee, hem küratöryel anlamda hem de ilk sergisinin nasıl olacağından binanın daha sonra nasıl yaşayacağına kadar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 yazıyoruz şu anda aslında. Daha yeni başladık ama bir yandan bu hani sergi tasarımıyla iç içe yürüyecek bir mesele. Bir yandan da bina yapıldıkça işte malzemelerin performansları falan biraz ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili başımıza daha ileride neler gelebilir ve bunları sezerek bunlarla ilgili bir problem olduğunda yapının yöneticilerinin yani kurum yöneticilerinin arasındaki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 Niyetlerinin olduğu ya da hassas evet, davrandığını evet. falan gösteriyor. Hayır bir yandan şöyle e, şimdi e, hani bunlar bu tarz hassasiyetler genelde kurumlarda kişiler tarafından gösteriliyor Doğru. ve hani 5 sene sonra o kişi orada olmayabiliyor. Evet. E, sonra onun yerine gelen kişi bütün bu süreci bilmiyor oluyor. Evet. E, yani 2003'ten bu arazinin e,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 Sanıyorum diğer binalarda çok da hani ihale aşamasında verilen projeden başka bir bakacak yer olmuyor olabilir. Ama ben teşekkür ediyorum hem